Bir başkası için kredi çekmek faiz e, olduğu için günahı acaba kredi te, e, çeken mi yoksa e, bir başkası için çekiyoruz ya, o çektiğimiz kişi için i̇kisi. mi? İkisi de. Ikisi de günahkar olun. Çünkü günaha aracılık etmek de günahdır. Yani dedim ki ben sen düğün yapacaksın Hı -hı. söz gelimi. Ya diyorsun ki, hocam benim param yok şu bankadan bir beş bin lira çekiyor Ben de peki diyorum. Sen faiz istiyorsun, bana faiz aldırıyorsun. Ben de faiz alınmasına aracılık etmiş oluyorum. İkimiz de günahkar oluruz. Allah Teala sakındırsın inşallah.